Beyrut'ta katliam. Şu anda bir haber. Tüyler ürperten bir haber işittim. Utandım kendimden, nefret ettim. Beynimde çınladı şu ayeti kerime. Ne oluyor ki size? Hala savaşmıyorsunuz bizi kurtar bu zalimlerden, yarabb bize bir yardımcı, bir sahip gönder diye feryat eden erkek, kadın, çocuk, mustazaplar olduğu halde. Evet, evet, evet, ne oldu, ne oldu bize? bize? Lübnan kanlar içindeyken kımıldamıyoruz bile. Lanetli Yahudi su yerine kan içiyor. Önüne geleni kadın çocuk demeden kurşunla bitiyor. Ve işte Amerikan emperyalist devleti tüm dünyanın önünde 51. eyaleti İsrail ile el ele ...binlerce Filistinliği katletti, katletmekte. Bugün katliam var, Beyrut'ta ateş ve kan var... ...bir avuç Yahudi, Orta Doğu'da ölüm saçan canavar... ...müttefikleri, sağcı palancistlere ve siyonistlere şimdi bayram Ah, oh, ne acı, ne elemli... Şu Beyrut'ta katledilen Müslümanlar galiba kardeşlerimiz. Batı Beyrut'ta buldozerin kepçesinde çocuk cesetleri. Sokak ortasında harap ve bitap, aç ve çıplak Filistin'in mazlum çocukları ve yakılmış yıkılmış evleri hala duman tutuyor. Bak şu yiğidin ismi Hasan Ali Yaşı daha 12. Uçaklara ve tanklara karşı şu elindeki Kalashnikov'u tutuyor. Şu yerde yatan çocuğun ismi Ziyas. Şu aç ve susuz kıvranan Musab. Yeni doğan çocuklara Filistinli analar artık şu isimleri veriyorlar: davet, cihad ve inkılap. Yine toplanacak bitişmiş milletler, vemeçler, nutuklar, de lanetler. De Hatta de kürsüye de yumruk de atmalar de ve sonunda Amerikanın veto edeceği geçersiz bir karar. Sizi gidi ikiyüzlü medeniyet simsarları, sizi gidi güzel sözlü, hümanizma şarkılarıyla insanları uyutan demokratik, maskeli, kravatlı vampirler. Gün gelecek, dünyanın mustazaf halkları foyalarınızı dökerek dişlerinizi sökecek. Ve siz, ey gerici Arap şehirleri, ve reisleri, kralları. Siz galiba örnek aldınız Şah rızaları, Enver Sedatları. Ant içiyor Filistin'in ve Orta Doğu'nun inkılapçı çocukları. Tel Zatar'ı unutmadık, Beyrut'u unutmayacağız. Zulüm devam etmez. Mazlumlar affetmez. Allah Allah. Müstekbirler devrilecek birer birer. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah